sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve dinde soymadan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Evet Mustafa, sünnet Kur'an'ı nefk eder, yani beyan eder. Biz bunları açıkladık. İnşallah sana da ders sonu veya bir başka zaman izah ederim. Tamam? Eder, evet. O da vahidir çünkü, şaşılacak bir şey yok. Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemalini görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizlere sevgisini, sevdiklerinin sevgisini ve sevdiği şeylere yaklaştıracak amellerin sevgisini nasip etsin kardeşlerim. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu duayı çok yapmıştır. Allah'ım senin sevgini, sevdiklerinin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıracak amellerin sevgisini istiyorum. Evet. Düşünün bir Allah'ın Resulü, gelmiş geçmiş bütün günahları affedilmiş, mağfiret edilmiş bir Resul, Allah'ın Nebisi, Hatemül Enbiya'sı, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın peygamberi, insin ve cinsin cinin peygamberi ettiği dua Allah'ım senin sevgini, sevdiklerinin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıracak amellerin sevgisini ver diye ne yapıyor? Dua ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tür yapmış olduğu davranışlar hep biz Muhammed ümmetinin nasıl hareket etme nasıl dua etme babından öğretme kastıylandır kardeşler. Yani bizim için her konuda nedir? Örnektir. Ve yine Allah'ın buz ettiği kimseler bu duadan öğrenilir ki ve onlardan biri olmaktan da ne yapılır? Sakınılır. Allah'ın buz ettiği amellerden uzak durmak suretiyle insan dünya ve ahirette de pişman olmaktan ne yapar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bir duasında Allah'ım çirkin huylardan ve düşük amellerden sana sığınırımdır. Amin ya Amin. Ben de bugünkü dersi kardeşlerim Allah indimde sevilmeyen Allah Hazreti ve Celle'nin huzuruna gelindiğinde Allah'ın hoşlanmadığı, sevmediği ve aşağıladığı biz kullarda, inananlarda olmasını istemediği birkaç huyu seçtim ve bunları işlemeye uygun gördüm. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Çünkü bizler bazen yalnızken, toplulukta veyahut araziye çıktığımızda veyahut Allah'ın nimetlerinin bol olduğu veyahut kısıtlı olduğu yani birçok yerde bazen kendimizi kaybedip yapmış olduğumuz hal ve hareketlerin hatta ağzımızdan çıkan bir sözün yapmış olduğumuz bir davranışın nereye gittiğini, neye mal olduğunu düşünemeyecek kadar aciz olabiliyoruz. Veyahut arkadaşlarımıza dikkat biliyoruz. Halbuki Ebu Kureyye diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Vallahi diyor ben öyle bir söz duyuyorum. biliyorum ki bu söz diyor beni birçok şeyden ne yapıyor? Geri bıraktırıyor, mani kılıyor diyor. Halbuki seni görüyorum diyor her ortamda şöyle şöyle şöyle konuşuyorsun diyor. Birine nasihat ediyor. Vallahi diyor ben Allah Resulü'nden işittim o şöyle dedi. Kişi diyor lanet tayin hiç önemsemeden bir söz söyler. Bu Allah'ın diyor çok gazabına gider ve o kul yanına gelene kadar yani dünyadaki ömrü tamamlanana kadar kazatlan bekler ve onu diyor yer ve gök durduğu müddetçe cehennemin tadibine atar ve o cehennemi dibine düşmekte devam eder. Diyor. Lanet dahil söylüyor öyle. Hiç önemsemeden. Vallahi diyor kul rastgele bir söz söyler bu Allah'ın diyor çok hoşuna gider ve onu sevinçle karşılar ve ona karşılaştığında verdikçe verir diyor. Onun için kişi yapmış olduğu bir davranışa, söylediği bir söze her zaman ne yapmalı? Dikkat etmeli. İlk seçtiğim hani çocuk diye insanları yetiştirirken, çocuklarımızı yetiştirirken, çocuk diye seslenmediğimiz ve onların da kendi aramızda böyle e, bazı nahoş hareketlerle gerilmesi olur. Ne deriz biz buna? Çocukların böyle e, hareketlerini. Şımarık. Allah şımarıklığı sevmez. Ama çocuklardaki şımarıklık nedir? Hoş görülebilir. Ama yetişkin bir insanın şımarıklığı nedir? Hoş görülmez. Allah Azze ve Celle Kasaf suresinin 76. ayetinde diyor ki bil ki Allah şımarıklığı sevmez diyor. Bak ayetle ne yapmış tescil edilmiş. Şımarıklık deyince bu Arapça ferh olarak geliyor. Sevilen şeye ulaşmak veya isteğe nail olmak sebebiyle kalbe düşen lezzet şeklinde tarif edilmiş. Ulaşılan bu hale ferah ve surur denilir. Hüzün ve gam sevilen şeyi kaybetmekten ileri gelir. Bundan dolayı bu halin kaybedilmesine hüzün ve gam denilmiştir. Ve Allah Azze ve Celle fazlı ve rahmetiyle sevinilmesini zikretmiştir. Evet. Ferah Allah ile Allah'ın ihsanı sebebiyle olup korku korkuyla korku ile Sakınma ile birlikte olursa sahibine zarar vermez. Şımaranlarsa onlar kalpleri kasvetlenenlerdir. Ettiklerine sevinen, yapmadıklarına övülmek isteyenlerdir. Amin'dan 188. Şimdi burada karışmasın diye Serah'ın, Serhin üzerinde durdum. Şımaranlar, yaptıklarına, ettiklerine sevinenler, yapmadıklarından da ne yapanlar? Öğünenler. Şımarık olan sayısı bu. Aleyküm selamlarım. Onlar yaptıklarını beğenerek şımarırlar. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle'nin kendilerinden razı olduğunu zannederler. Müslümanlara bir yardım ve ganimet eriştiği zaman üzülürler. Müslümanlara bir yenilgi, bir gam, bir hüzün geldiğinde ne yaparlar? sevinirler. İşte şımarık olanlar bunlar. Allah'ın hoşlanmadığı huy neymiş? Bu. Müminlere zafer, başarı, güç, kuvvet, kardeşlik, birlik beraberlik olduğunda bunları ne yaparmış? Rahatsız eder. Ama bize bir üzüntü, bir hizmet olduğunda bu onları ne yapıyor? Sevindiriyor. Allah bundan ne yapıyor? Hoşlanmıyor. Evet. İyi ki biz daha önce tedbirimizi almışız derler ve böbürlenerek dönüp giderler. Koran ile İslam ile sevinmez. Dünya içinde bulunan küfür, şirk, fısk, fıcır eğlence, isyanlar, onlarla sevinirler ve mutlu olurlar. Asla şımarık olan insanları sohbet ortamında, camide, ilim meclislerinde bulamazsınız. Onlar sıkılırlar. Bulamazsınız. Onlar için gürültü, eğlence, gezme, tozma, bu tür haller vardır. Ama ilim meclislerinde ancak onların değerini bilen insanlar vardır. Evet. Allah hepimizi hayırda kılsın, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle onlara bir nimet verip de sonra aldığı zaman, bu sefer onlar hemen ümitsizliğe düşer ve nankörlüğe dönerler. Ama Allah onları bolluğa çıkardığında unuturlar, sırt dönerler. Bu tip insanları Allah Azze ve Celle kitabında onlar diyor denize çıktıklarında, bir fırtınaya yakalandıklarında halisane Allah'a dua ederler. Niye? Çünkü ondan başka onu kurtarıcı orada yok fırtına dinip de karaya ayak bastıklarında yine Allah'a ne yaparlar? Sırt dönerler. İşte bu şımarık dediğimiz insanlardır. Allah diyor ki, Ra'd Suresinin 26. ayetinde Onlar dünya hayatıyla şımarırlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. Diyor. Evet. Cemaatlerinden ayrılırlar dinlerinden uzaklaşırlar birlik olmaları emredilmiş olmalarına rağmen fırka fırka bölünürler. Her biri kendi görüşü ve sapıklıklarını beğenir olur. Ve bu görüş ve sapıklıklarını ihtiva eden birçok fikirler, makaleler, kitaplar ortaya koyarlar ve bunlara inanır bunun dışındakilerini inkar ederler. Allah diyor ki Azze ve Celle Mü'minin suresinin 53. ayetinde sizin Rabbiniz benim ben. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya her grup, her fırka kendi yanındakinin rahatlığıyla sevinir diyor. Yani biz burada biz grubuz bu bize yeter. Aman huzurumuzu kimse ne yapmasın? Bozmasın. Öbür taraf öyle. Her fırka kendi grubuyla ne yapılır? Sevinir diyor. Halbuki Allah bunu ne yapıyor? Yasaklıyor. Çünkü müminler ancak birlik olmak zorunda, kardeş olmak zorunda kardeşliği bozacak her türlü emaniyetten uzak durmaları gerekir. Birliği, beraberliği bozan hep bu tip nankör insanlardır. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık Birdenbire onlar bütün ümitlerini yitiriverdiler. Enan 44'te. Kardeşlerim, şımarıklık genelde Allah'ın nimet verdiği insanlardan olur. Bu nimetin e, miktarı önemli değildir. Ona bundan biraz daha fazla verilmiştir. O buna karşı şımarmıştır. O ona karşı şımarmıştır. Hadis-i şerifte ne diyor? Sahabe geliyor, Allah'ınca sürü diyor, bana diyor öyle bir şey öğret ki Allah sevsin. Öyle bir şey öğret ki insanlar sevsin. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Dünyadan yüz çevir ki Allah seni sevsin. İnsanların elinde olandan yüz çevir ki insanlar seni ne alsın? Sevsin. Diyor. Allah bizi bu türlü kötü hasretlerden alıkoysun koysun kardeşlerim. Evet, Allah şımarıkları ne yapıyormuş Sevmiyor. Sevmiyor. Bu hangi dalda olursa olsun. Ama çocuklarda bu nedir? Sevimidir. Ama büyüklerde bu hiçbir zaman ne yapmıyor? Gitmiyor. Allah kafirleri sevmez. Ayet kelimesinde şüphesiz ki diyor Allah kafirleri ne yapmaz? Sevmez. Alimran 32'de. Kafir ne anlıyorsunuz kardeşler? Şahızimler, imanın zıttı, küfün zıttı, Allah'a tasdik etmeyen, kabul etmeyen, Onun emir ve nehirlerini hayatına geçirmeyen, Müslümanlara karşı dost olmayan, Aleykümselam Bugün Müslümanlarla kafirler birbirine çok karışmış değil mi? Hı? Baya bir karışmıştı, baya bir karışmış. Şimdi kafirlerden Müslümanların arası kesin çizgilerle set çekilip ayrılması gerekmez mi? Peki Allah kafirleri sevmiyor, kafirlerin ahlakını da sevmiyor. Müslümanlar Kur'an'dan uzak yaşadığı için Kur'an'daki gelen emir ve nehiyleri bilmediği için ne yapıyor? bana cahil demek istemiyorum. Çünkü Müslüman cahil olamaz. Kâfirin ahlakıyla ahlaklanmaya başlıyor. Müslümanın dünyaya bakışı kâfirin bakışı gibi mi, Allah'ın dediği gibi mi? Hangisine göre? Olması lazım değil. Öyle olması gerekiyor. Ama bizim Kuran ve sünnetten umumen diyorum Müslümanların uzak kalması neredeyse kafirlerle Müslümanları birbirinden ayırt edemez hale gelmesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Veyahut kafirlerle Müslümanlara çok açıkça, alenen saldırmasına rağmen Müslümanlar da hiç tık ne yapmıyor? Yok. Sıkıntı duymak yok. Yani acı bile ne yapmıyor? Hissetmez. Hale geliyor. Halbuki Allah Azze ve Celle kafirleri ne yapmıyor? Sevmiyor. Kardeşlerim kefere kelimesi veyahut kafir kelimesi o kadar net ki Arapçada. Araplar mesela çiftçiye ne derler? Kafir derler. Kafir derler. Neden? Tohumu, Tohumu toprağın üzerine koyup örtmesinden. Veyahut gece geldiğinde gece karanlığına ne derler? Yine kafir derler. Niye? Karanlık gelip ışığı örttüğünden. Kafir de Allah'ın indirdiğini gizleyen, örten hayatına geçirmeyen, inkar eden manasındadır. Allah kafirleri kesinlikle ne yapmaz? Sevmez. Öyleyse bir Müslüman da onun hiçbir ahlakından ne yapması olmaması gerekiyor. Çünkü kafirle Müslüman birbirine tamamen nedir? Zıttır. Demin kendi aramızda yapmış olduğumuz sohbette hatırlayacak olursanız önce gelenleri diyeyim. Bir ayet kerime sordum. Allah size imanı sevdirdi. Ne yapıyor arkada? Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi. Biz Müslümansak kafirlerin her türlü huylarından ne yapacağız? Tiksinmek zorundayız. Yani bir Müslüman seni gördüğünde tak tanıyacak. Bir kafir de seni gördüğünde hemen ne yapacak? Tanıyacak bu Müslüman diyecek kardeşler. Onlar hakkı örten, gizleyen, Allah'ı inkar eden, varlığını inkar eden, Allah'tan başkasına kulluk eden, Allah'ın yetki vermediği şeylere ona şirk koşan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar eden, ona indirilen Kur'an'ı inkar eden, sünneti inkar eden, peygamberlerin şahsı ve özel işleriyle alay eden, Allah'ın meleklerini, kitaplarını, resullerini inkar eden, Allah ile Resulun arasını ayırmak isteyen dağılısına inanıp dağılısını inkar eden kıyamet gününü öldükten sonra dirilişi ahilete varışı inkar eden öldükten sonra diriltilemeyeceğini iddia eden zalimlerdir. Evet. Ne kadar fırka saydık değil mi? Şimdi bir, bir birisi iman edip diyorsa Allah'a asla ne yapmayacak? Şirk koşmayacak. Allah için soruyorum şimdi. Birçok arabada nazar, boncuğu, muska görüyor musunuz? Veya aynanın yanında şöyle topluca bir şeyler var. Veya egzozun dibine bir pabuç bir şey takıyorlar. Veya hayvanların boynuna mavi boncuk takıyorlar. Veya çocuk doğuyor altın maşallah takıyorlar. Kim takıyor bunu? Müslümanım i̇şte, diyen insan takıyor. Peki Şimdi soruyorum, maşallah dedikleri şey, bir nazar boncuğunu takıyorlar. Koyan kim? Peki bu ne? Bu ne? Allah'ın korumasını bırakıp bir taşa bir eşyaya ne yapıyor? Koyuyor. Bakın Hanefi mezhebinin Nimetin İslam diye bir kitabı vardır, İlmihal kitabı. Hanefi mezhebinin kitabıdır bu asıl. Kim diyor nazar boncuğu takarsa diyor kafirdir. Diyor. Onda bile yazıyor. Kim nazar boncuğu takarsa kafirdir. Nimet. Nimetil İslam. İslam. Mehmet Zihni Efendi. Hadis-i şerifte ise aynı bu muhtevada geliyor ve nazar boncuğunu kırmamız ne yapıyor bize? Emrediliyor. Yine kafirler ne yapmaz? Peygamberi inkar ederler. Doğru mu? Birçoğu. Bugün mutezile iman ehliyim diye geçiniz. Kur'an bize yeterdir. Peygamberden bana ne der? Veyahut Peygamber aleyhisselama postacı memuru veya televizyon anteni konumuna kadar ne yaparlar? Getiren insanlar vardır. Demek ki Müslümanın dediğin zaman bu tür fikirlerden de ne yapacaksın? Uzak duracaksın. onun şahsıyla, hanımlarıyla evlilikleriyle, özel yaşantısıyla alaya dönlerler. Bir müminin de peygamberini çok iyi ne yapması? Tanıması gerekir. Mesela Ayşe annemizin üzerinde birçok sözler söylenir. Yani peygamberini öyle iyi tanımalısın ki birilerinin attığı pis diye sen de ne yapmayacaksın? Bulaşmamalısın. Dinini iyi bilmen gerekir. Yani Allah kafirleri sevmez. Kafirlerin amellerini sevmez derken Müslümanın da bilgili olması ve bu duruma düşmemesi gerekir. Yine kardeşlerim Allah'ın meleklerini toplumda görürsünüz. Erkek olursa Cebrail, Mik Mikail, İstafil. Kız olursa ne koyarlar? Melek. Cebrail koyanı gördünüz mü? Melek. Mikail diyelim. Niye koymuyorlar? Melek. Meleklerde erkeklik, dişilik var mı kardeşler? Melek. Yok. Peki olmadığı gibi niye bir erkek çocuğu doğduğunda melek demiyorlar da İsrafil, Mikail veyahut da Cebrail koyuyorlar. Hani bizim inancımızda erkeklik, dişilik yoktu? Erkeğe de melek koy, bak alnından öpüyüm. Tamam sen hayır etmiyorsun derim. Ama kız olduğunda melek, erkek olduğunda o isimleri koyuyorsan bunlarla bazı sıkıntılar ne yapıyor? Gündeme geliyor. Onun için Allah kafirleri sevmez, amellerini de sevmez. Sünneti İnkar eden Kur'an'ı tasdik edip Kur'an'ın subutu kati, subutunun delalet ettiği mana zanni derler. Ne dediğini anlıyor musunuz? Şey Kur'an'ın subutu katil yani Allah kelamıdır. Şek ve şüphe yoktur. Ama Kur'an'ın subutunun delalet ettiği hani şunu açıklayan hadisler var ya ama bunlar katil değildir, zannidir. Yani doğru da olabilir, yanlış, yanlış olabilir. da olabilir der. Kim söyler bunu? Mustafa Mutezile der. Yani akılcı Mustafa Gildir. Yaldızlı sözlerle bu cümleleri kullandığında sen de zannedersin ki bunlar ne kadar ilimli insan ya. Böyle bir de cümle kullandığında sen kalırsın. Denilen ben bir şey bilmiyorum. Ama iman eden insan kafirlerin müşriklerin, fasıkların, zalimlerin bu sözlerini ne yapamaz? Söyleyemez. Kur'an'da, sünnette nedir? Vahidir, inkarı küfürdür. İnanmayan ne yapar? Kafir olur. Ve Allah'la Resul'ün arasını ayırmak isteyen insanlara Allah Nisa suresinde ne diyor? Allah ile Resul'ün arasını ayırmaya çalışırlar. İşte onlar kafirlerin pekendisi diyor. Demek ki kardeşler bakın Allah kâfirleri sevmez deyince cümlenin içini doldurarak gideceksiniz. Eğer onlardaki amel Müslümanın diyende de varsa, o zaman kâfirler Müslüman ayir deden ne? Buna ne yapma? Bir bakmak gerekir. Yine toplumda ben Müslümanım deyip de öldükten sonra dirilmeyi ahireti şefaati inkar eden yok mu? Bu tip insanlar da var. Küre müş toz toprak olduktan sonra mı dirileceğiz diyorlar. Allah Azze ve Celle ne diyor? Sizi yoktan var eden tekrar yaratmaya kadir değil midir? Yani bu da gösteriyor ki inandım diyen insanların çok iyi bir Kur'an bilgisi gerekiyor kardeşler. Evet. Ve kafirler ne yaparlarsa yapsınlar onların yapmış oldukları ameller dünyadayken ne yapar? Boşa çıkar. Mesela benim de tanıdığım, sizin de tanıdığınız birçok insan vardır. Hayırseverdir. Bol bol hayır yaparlar. Hayır hasenatta bulunurlar. Ama adamlara bakarsınız kafirdir. Bunların amelleri nasıl boşa çıkar bilir misiniz? Ya, He? Ya, ya, ya. Hiç Kur'an okumuyor musunuz? Demeyeceğim artık. Çünkü Müslüman'a hakaret bu. Allah ne diyor Azze ve Celle? o yüksek yüksek dağları, tepeleri esen rüzgar, yağan yağmur, nasıl cis cıbıldak bırakmışsa dağların en tepesine hep böyle eski rüzgardan böyle kemirmiştir. Hep iz yapmış. İşte kafirlerin amellerini de Allah böylece ne yapıyor? Boşa çıkaracak diyor bakar adım. Demek ki kafirlerin yaptığı hiçbir amel de neymiş? Onlara fayda vermeyecek ve boşa çıkacak. Bu noktada bir hadis getireyim. Biliyorsunuz Ebu Talib müşrik olarak öldüğünü Allah Tevbe suresinde bize bildiriyor. Sahabe geliyor, diyor ki Allah'ın Resulü, o sana diyor kafirlerle, müşriklerle arada bir perdeydi. Yani koruyucuydu. Onlara karşı sana bir kalkan oldu, siper oldu. Hiçbir bir faydan olmayacak yani ona karşı? Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Evet diyor. Benim de ona diyor bir faydam olacak. Cehennemde kalmaya ebedi cehennemde kalacak. Ama ayaklarına kadar, topuklarına kadar ateşe girecek. Onunla da beyni fukurlayacaktır. Yani yaptığı iyilik kendisine bir şey verecek ama onu ne yapmayacak? Kurtarmayacak. Çünkü şirk üzerine ölen insan asla cennete ne yapamaz? Giremez. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine bazı insanlar vardır ki doğal tabiatların gücüyle bir şey olduğuna inanırlar, hem de Müslüman olduğuna inanırlar. Mesela bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim vefat ediyor. Bu arada da güneş tutulur. Bir kısmı diyor ki işte İbrahim'in ölmesiyle güneş tutuldu. Allah ayetlerini indiriyor. Ne diyor? Bugün bir kısım, bir kısım mümin olarak sabahladı, bir kısım da kafir olarak sabahladı. Bir kısım kafir olarak sabahlayıp mümin olarak akşamladı. Mümin olarak sabahlayan kafir olarak ne yaptı? Akşamladı. Hiçbir şey birinin ölümüyle veya doğumuyla ne yapmaz? Olmaz. Ancak Allah isterse. Yani hayır da şer de ancak kimin elindeymiş? Allah'ın elindeymiş. Hiçbir şeyle bu ne yapmaz? Olmaz. Ama bugün günümüzde var mı bu inançlar? <gülüyor> Toprak ana şey oldu, fay hattı, kırıldı. İşte şöyle oldu, böyle oldu gibi hiçbir zaman işledikleri günahlara Allah bu belayı verdi, bu bir musibettir diye nedir? Yok. Bakın, bütün fiten batlarına gelen hadis mecmualarına deprem yılları olacak diyor. Ne zaman? Öyle olacak ki şöyle şöyle şöyle olacak ve bir kadına bir erkeğe elli kadın düşecek diyor şu an. Erkek nüfusu azalacak Bugün bir erkeğe 52 kadın düşüyor biliyor musunuz dünya nüfusunda? Yani bugün o kadar erkek sayısı azaldı. Deprem yılları olacak diyor. Deprem oluyor mu? Oluyor. Ve diyor ay batmayacak diyor. Güneş gibi tepede duracaktır Ve bir ay içinde diyor hem güneş hem ay tutulmaları zuhur edecektir Yani bu sıklaşacak diyor. Var mı bunlar? Var. Hepsi ne yapıyor? Tepemizde. Demek ki kendimize ne yapmamız? Çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Amin. Evet. Allah'ın sevmediği bir kuyda kardeşlerim, Allah fesadı ve fesatçıları sevmez. Bakara suresinin 205. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Allah fesadı ve fesatçıları sevmez. Resul hoşgeldiniz. May'da 64'te ise Allah bozguncuları sevmez diyor. Hem fesadı hem de fesatçıyı. Fesat nedir? İstikametten bunun zıttına sapmak demektir. Yani Allah'ın istediği her Fatiha'da ne diyoruz biz sıratı ıstıkam üzerine. İstikametten sapmaya denir. İstikametten saptırmaya denir. Yani istikamette giden bir topluluğu, bir şahsı o toplumu ne atma, bölme, ifsad etme, fesada yol açma, onların istikametini bozma. Kardeşlerim, fesatçılar haktan yani la ilahe illallah sözünden batıla sapan Allah'tan başka ilahlar edinen inkar eden Allah yoluna engel olan insanları aleyhissalatü vesselama ve Kur'an'a imandan ayıran, Müslümanlara tuzak kuran, bir beldeye girdiğinde oraya fesat, ölüm yakıp yıkma, tohumları eken, aziz olan halkı zelil edenlerdir. Allah hiçbir zaman fesadı, fesatçıyı Bozguncuyu ne yapmazmış? Sermez. Bu amelden de ne yapmaz? Hiçbir zaman hoşlanmaz. Öyleyse biz inananların da yapmış olduğu her harekete ne yapacak? Çok dikkat edecek. Neden dikkat edecek? Çünkü Allah'ın sevmediği bir ameli sırf kendi çıkarların için yaparsan ve Müslümanların cemaatine zarar verirsen Allah sana muhakkak ne yapar? boğuz eder. Evet. Ve Şuara suresinin 152. ayetinde işi gücü dünyada fesat çıkarıp nizamı bozmak olan düzeltme için ise hiçbir gayretinde bulunmayan kimselerdir diyor. Zorbalık taşkınlık yaparak Allah'ın emirlerine isyan eder, işlenmesi yasaklanan işleri işlerler, ve vesselamın sünnetini ifsad ederler. Dinde bidat çıkarırlar, ahitleri misakları bozarlar. Birbirlerini seven insanların arasını bozarlar. Laf taşırlar, sözleri eğri, fiilleri çirkin, itikatları bozuktur. Konuştuğunda bunlar ne yapar? Yalan söyler, yalan katarlar, vaat ederler. Vaatlerinde ne yapmaz? Durmaz. Ve ahitleşirler. Allah'ın ahdini hiçbir zaman yerine ne yapmaz? Getirmezler. Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağları koparırlar, davalaştığında hapları aşarlar ve ekmezler, bitmezler, hayvanları kısırlaştırırlar. Yani fesat dediğimizde her alanda bunlar nedir? Allah'ın hoşlanmadığı hal ve hareketlerdir. Allah bizleri bu türlü hallerden uzak kılsın kardeşlerim. Bunların yanında tabi cinsi sapıklıkta bulunanlar, tarhoş edici içkileri içenler, uyuşturucu kullananlar, faiz ve rüşvetle muamele edenler, ticarette kara borsacılık yapanlar, yetimin malını yiyip insanların mallarını batıl yola harcayanlar, ölçüde tartıda hile yapanlar, ve insanları dolandıranlar, onları aldatanlar, sihir, hokkaballık yapanlar, kafirleri dost edinenler, onlarla Müslümanlar aleyhinde işbirliği yapanlar, büyü yaparak kişi ve eşini ayırt edenler, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar da fesatçıları nedir? Ta kendisidir ve Allah fesatçı olan hiç kimseyi ne yapmaz? Sevmez. Öyleyse iki menfaat çakıştığında hangisini tercih edeceğiz? İlimanı tercih Allah indinde sana fayda veren neyse onu seçeceğim. Kendi menfaatini seçtin mi? İşte sen bir hem fesada, hem de fesatçılığa nedir? Soyunmuş insan haline gelebilirsin. Allah muhafaza. Evet. Allah bizleri her zaman Allah'ın razı olduğu menfaati seçenlerden eylesin. Evet. Sohbetin başında da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ettiği duayı hatırlayacak olursak, Allah'ım senin sevgini sevdiği amellerin sevdiğin amellerin sevgisini bizlere sevdir diye ne yapalım? Dua edelim. Çünkü menfaatler çakıştığında insan Allah'ı bazen ne yapar? Unutur. Orada menfaat bir kölge bir engel ne yapabilir? Olabilir. Allah bizlere de hayırlı dostlar versin. Sattığımızda, yanlışa düştüğümüzde Allah'ın menfaatini bize hatırlatan Sadık kullar versin Rabbim. Evet. Allah hainleri sevmez. Seçtiğim hep ayet. Bu ayetinden gayet olduğunu biliyor musunuz? Aynen. En 58. Allah hainleri sevmez. Muhakkak ki Allah hain ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder. Hac suresinin 38. ayeti. Hıyanet ne manaya gelir kardeşler? Aldatma, ihanet bir şeyi gizlemektir. Emanetin zıttıdır. Hainlerse onlar Allah'a vere Resulüne ihanet eden, ilim ve başka hususta emanetlere hıyanet eden, sırları ifşa eden, yalan iddiada bulunan, ticaretlerinde aldatan, kendisine emanet verildiğinde hıyanet eden, Anlaşmalara muhalefet eden, sözlerinden dönen insanlardır. Yani Allah'ı ve insanları her muamelede aldatan insanlara Allah hain ve bozguncu diyor. Allah bu insanları ne yapmaz? Sevmez. Bakın İmam Bukhari şöyle bir hadis naklediyor. Şüphesiz sizden sonra öyle topluluklar gelir ki, onlar ihanet ederler. Kendilerine asla güvenilmez. Kendilerinden şahitlik istenmeden şahitlik ederler. Ada kadarlar ama adadıkları ada vefa göstermezlerdir. Allah bizleri bunlardan kılmasın. Yani öyle bir ortam bozulacak ki diyor gelen insanlar asla ne yapılamayacak? Güvenemeyecek. Halbuki Müslümanın tanımını yapacak var mı? Allah Resulü Müslümanın tanımını yaparken ne diyor? Elinden emin bir Müslüman el ve dil eminliği kalmazsa ne kalır kardeşler? Allah bizleri ıslah etsin. Müslümanın derken o kelimenin hakkını verenlerden eylesin, manasını hakkıyla düşünenlerden eylesin. Evet. Yine kim bir kardeşine onun aklında doğrusunun başka bir yerde olduğunu bildiği halde bir yol gösterirse ona ihanet etmiş olur diyor. Evet. Bu da Ebu Davud'da gelen rivayetlerdendir. Yani bile bile kardeşine hakkı gizleme, doğruyu ne yapma, söylememe. Bu da kardeşine karşı nedir? İhanettir. Evet. Tamahkarlığını isar etmeyen hain kişiler böylesi bir kapıyı çalsa mutlaka ihanet eder. Sabah akşam her fırsatta malın ve ehlin hususunda seni aldatan adamlardır. Evet kardeşler Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Eğer insanda güvenilir bir hal kalmazsa onlar haindir. Hain olan da kardeşine, akrabana, komşuna, ailene, eşine her zaman ne yapar? İhanet eder. Hain gözden ne yapar? Bakar. Ve sadece kendilerine olan meselelerde, kendi menfaatlerine olan meselelerde e, sadık olur. Seninle alakalı meselelerde ise hep ne yapar? İhanet eder. Bizim mahallede Hasan Hoca vardı. Devamlı gider gelirdik. Bacanak tanır. Müslüman'ın nereye giderse gitsin neyini sakındırması gerekir? Gözünü. Gözünü. Bir gün Hasan Hoca'ya oturmaya gittik. Üç tane aile daha geldi aynı gün. Kadınlar ayrı bir odada biz ayrı bir odadayız. Ben tam kapının arka düştüm. düştüm. Böyle oturuyorum. Dört ay ile misafirdik. Hocanın da dayısı da oradaydı o gün. Ertesi günü sabah namazında anlatıyor Hasan Hoca. Dayısı demiş ki o yaşlıları bir daha bu eve alma demiş. Ne oldu dayı? Onlar işte cami cemaatinden beş vakit namazı kılan oğlum ne zaman kapı açılsa sanki düşecekmiş gibi ta kapının nerelerinde ne var? Üçü de oraya bakıyordu. Öbür genç olansa yerin dibine bakacağım diye ne yapacağını şaşırıyordur. Bir daha onları evine almadık. Çünkü onlar hain insanlar. Düşünün bir insanın gözünü eminliği kendinin eminliğine kadar götürür. Gözündeki hainlik onun güvenli de ne yapar? Götürür. Onun için Allah hain olanları ne yapmaz? Sevmez. Bir gün Enes anlatır. Enes anlatıyor ve vesselam eline bir mil alıyor. Şöyle yavaş yavaş giderek tam deliğin ağzına geliyor. Bir tanesi yarı ağzından gözünü koymuş içeriye bakıyor. Allah Resulü ve vesselam hiç kimse birinin evine izinsiz ne yapmasın? Evet. Bakmasın diyor. Gözetlemesin. Kim de gözetlerse bir millen onun gözünü ne yapın? Çıkarın evet. ona hiçbir şey gerekli değildir diyor. Düşünün. Kim olursa olsun hiç kimsenin evine ne yapma, bakmadır. Bu senin eminliğini ne yapıyor? Bozuyor ve aynı zamanda ne yapıyor? Hainlik sıfatına koyuyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bugün bakın yapılan ev yapılarına, herkesin evleri, mesela apartman tiplerine bakın. Bir camdan öbür cama insan baktığında ne yapabiliyor? Öbür evi görecek şekilde yapılıyor. Halbuki İslam'a göre bunlar nedir? Uygun değildir. O evden öbür evin arasına atmalı, yapmalı? Mesafe uzak olmalı ve araya da muhakkak bir nedir? Engelin konması gerekir. Ama insanlar İslam'ı sevmediği, benimsemediği için, inananlar da yaşantısına dikkat etmediği için bugün yaşadığımız ortamlarda birçok kargaşa, yanlışlığı Hatta hainliği ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Ama Allah hainleri ne yapmıyormuş? Sevmiyor. Ve kardeşlerim Allah büyüklük taslayanları asla sevmez. Allah'ın sevmediğini kullar sever mi? Birisi şimdi şuraya girse çalımlı çalımlı yürürse mağrur mağrur otursa kim hoşlanır? Büyüklenmeden, kibirlenmeden ne yapmaz? hiç kimse hoşlanmaz. Ama maalesef insanlarda bu huy var mı? Var. var. Mesela birisi birden malak oluşmuştur. Ne derler? Sonradan, Sonradan görme. Devam edin. De <gülüyor> derler değil mi? Ne için derler? Bakın mesela ben size sahabelerden bir örnek vereyim. Sahabelerden bir tanesi Allah kendilerden razı olsun. Allah hepsinde Allah korkunç örnekler var. Daha önce kral. iman ediyor her şeyini bırakıyor. Sahabenin birisini, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu götürdür. Falan yerde yani istirahat etsin. Giderlerken yerde yürüyen at sırtımdakine diyor ki beni de atının sırtına al. Bak at sırtımdaki diyor ki olmaz diyor. Eğer seni ben buraya alırsam ben kralım. Doğuştan yani kral çocuğuyum. Hep varlık içinde büyüdüm ve at sırtındayım. Sen ise diyor bedenisin ve hep çölde yürüdün. Şimdi buraya binersen evet. insanlara bakışın değişir diyor. Ve anlıyor. Biraz daha gidiyorlar. Dur bari ayakkabını ver. Yani onu giyeyim. Diyor ki ben kral çocuğuyum. Yani kral oldum. Hep tür deri ayakkabılar giydim. Sense diyor çöler hep çıplak ayakla bastım. Bunu giyersen yürüyüşün değişir diyor. Yani hakikaten karşıdaki belki bir şeyi arzuluyor ama o kardeşi, o kardeşi için yanlış hareket etmesini gönlüne atmıyor, razı olmuyor ama öbür istek duyuyor bak. Yani tamah bir yerde iyidir ama müminler birbirlerini ne yapacak? hasta yarıştıracak. Allah hepimizi hayır versin tamam. ve Lokman Suresi'ni hatırlayacak olursanız yaptığımız dersi geçenlerde yeryüzünde yürürken ne yap? Allah Allah kasala kasala ne yapma yürüme. yürüme. Niye? Boyun bulutlara mı değecek? Yoksa da dağlardan diyor dağ mı heybetlisin? Demek ki Allah kibirli olanlara ne yapmıyormuş? Evet. Nerede yürümek böyle kasala kasala caiz? Cihad meydanında kafire var. Evet. Sadece orada caiz, onun dışında hiçbir zaman caiz değil kardeşlerim. Allah kibirin, büyüklenmenin hepsinden bizi uzak kılsın. Allah tevazu sahibi olanlardan eylesin. Evet. sıkmıyorum değil mi sohbette sıkmıyorum değil mi sıkılmıyorsun iyi Allah israf edenleri sevmez israf etmedim diyen bir tane adam elini kaldırsın Allah Allah israf edenleri sevmez bugün müslüflik bizde var mı yok mu? var Utanmıyorsunuz değil mi? <gülüyor> Allah hepimize utanmayı, hayayı tekrar nasip etsin. Bugün bir evde kaç nüfus var? Beş. Beşinde de telefon var. Doğru mu? Evet. Eskiden sahabenin kliması var mıydı? Evet. Yok. Arabası var mıydı? Yok. Uçağı var mıydı? Yok. Yani var bir yoktu demiyorum. Fakat sahabe yokluk içindeyken kendi nefislerine din kardeşlerini ne yaptılar? Tercih ettiler. Şimdi israf derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Varlık içinde biz neden ihtiyaç içindeki Müslümanı kendimize tercih etmiyoruz? Bunu bir düşünmenizi istiyor. Allah israf edenleri sevmez. Doğru mu? Doğru. doğru. Sahabe o gün yokluk içinde kendileri aç, ihtiyaç içinde ama kendilerinden ihtiyaç içinde olan insanları kendi nefislerini ondan daha zorlu olduğu halde tercih edebildiler. Bizler bugün tercih edemiyoruz varlık içinde. Neden? Neden? yarından korkuyoruz. Neden aç kalmaktan korkuyoruz? Bir bakın onlar ya bir kuru ekmeği kendi çocuklarına vermiyorlar. Çocukları ağlayarak aç yatıyor. Kendileri aç yatıyor. Kardeşini ne yapıyor? Doyuruyor. Vallahi onlara hayret etti. Allah onlardan razı oldu diyor. Allah Azze ve Celle israf edenlerden değil tutumlu olan cimri olanlardan da değil Müsrif olanlardan da değil, saçıp savuranlardan da değil, hakkıyla Allah'ın verdiğinden hem yiyen, hem de infak edenlerden eylesin. Çünkü Bakara suresinde, müminlerin vasıflarından bahsederken Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlar hem yer, hem de ne yapar? Infak ederdir. Allah bizi onlardan eylesin. İsrafsa bir şeyde aşırı gitme, hatta aşma, Harcamada aşırı gitme gaflet bilgisizlik iktisadın zıttıdır. Veya benim torunun yaptığı gibi bilgisayarda oyunda ne yapıyor? İstaf ediyor. Vaktini islafta kullanabiliyor. Yani başka şeylerde hayırda ne yapabilir? Kullanabilir. Kullanabilir. Bütün insanlar için de aynı. Geçerlidir. Benim bilgisayarım bak 12 senedir önünde bilgisayar vardır. Hanginiz beni oyun oynarken veya bir şey yaparken yakaladı? Var mı bir tane? Uğraşmam ben. Çünkü boş olan şeyler. Ama benim adımı taşıyan torunum var. Torunum da oyundan kafasını ne yapmıyor? Kaldırmıyor. Şimdi nasıl peşimden gelecek, nasıl ismimi taşıyacak Değil mi? Evet. Demek ki israf hiçbir şeyde olmayacak. Haddi de ne yapmayacak? İnsanlar hiçbir şeyde aşmayacak. Çünkü kafirler haddi aşanlardır. Allah'ın koyduğu kanunları, sınırları ne yapan? Aşan insanlardır. Allah'ın emrini terk edenlerdir. israfta bulunanlardır. Müslümansa her şeyde nedir? Vasaptır. Hiçbir şeyde haddi ne yapmaz? Açmaz. Ne dünyaya malda, ne kadına malda ne? Seni şeyde de bir başkasında aşırı istekte ne atmaz kalmaz ve aşırı gidenler de mümin 43'te geldiği gibi onlar ancak Ateş ehlidirdir Allah biz onlardan eylemesin. Evet. evet şöyle bir düşünün şurada bir şeyde aşırı gittiniz öbür tarafı ne yapıyorsunuz İman ediyorsunuz yani başka bir şey yapacağım bir harcamayı ve başka bir şeye ayıracağım bir zamanı şurada bozuk para gibi harcadığın zaman ne yapıyor? Öbürüne güç yetiştiremiyorsun. Mesela düşünün. Sahabeler ne zaman uykuya yatardı biliyor musunuz? Biz ne zaman yatıyoruz? Sahabeler gece namazı kılıyor muydu? Gündüz oruç tutuyor muydu? Nafile? tutuyordu. Bugün bizler varlık içinde e, gece namazı kırıyor muyuz? Ya. Gündüz oruç tutuyor Neden? Gevşiklik. Çünkü sahabeler yatsı namazından sonra dünyalık bir şeyle meşgaleyle uğraşmaz. Hemen ne yaparlardı? Yatarlardı. Sadece Allah'ın dine hariç, Allah için bir araya gelmeler hariç yatarlardı. Bir insan yatsı yıkılıp yatsın 2-3 saat sonra muhakkak ne yapar? Uyanır. Kalkar gece namazını kılar. Bir rahatlar. Yatar. Sabah namazından ne yapar? Gayet dinç bir şekilde kalkar. Bir de gece kalktığında sahur yaptığını düşün. Gündüzde çok rahatlıkla orucunu ne yapar? Tutar. Ama yatma saatlerine dikkat etmeyin. Kavanozun kafayı hani şu akvaryum dediğimiz şey var. Televizyonu kafasına geçirip de böyle orada ne var? Burada ne var diye bakan adam Uykuyu da çarçur ederse ne geceye bakabilir ne de sabah namazına ne yapar? Güç yetiştirebilir. Allah israf edenleri ne yapmaz? Evet. Sevmez. Hatta hadis-i şerifte elbisenin kulu, kadının kulu, dünyanın kulu ne diyor? Allah onları kahretsin. Allah onlara lanet etsin. Ayağına diken baksa onu çıkaran ne yapmasın? Bulanmasın. Demek ki bu meselelerde de insan aşırı ne yapabiliyor? Gidebiliyor. Allah aşırı gidenleri ne yapmak? Sevmez. Evet. Allah fasıklar topluluğunu sevmez ve asla onlardan razı olmaz. Tevbe 96. Evet. Fasıklar fısk nedir bilir misiniz? Kendine bir fısk Halit en güzel anlatırdan dersen. Sözden amelin ters düşmesine ne denir? Nifak denir. Yani bu bir fıstktır. İnsanın Allah'ın emrettiği şeyi bilip zıttını hareket etmez. Bu bir nedir? Fısktır. Bir yerde insanı fasık eder, bir yerde zalim eder, bir yerde de Allah muhafaza kafir eder. Allah fasıkları ne yapmıyormuş? sevmiyoruz. Araplar bunu nasıl anlatıyor biliyor musunuz? E, Taberi tesirinde okumuştum. Allah kendisine rahmet etsin. İmam Taberi anlatırken diyor ki fareye neden fare derler bilir misiniz? Fare deliğini bıraktı çıktı. Dışına çıktı yani fasıkçık oldu. Veyahut kurt Mesela bir ağaçta kurdu düşünün. Hı. Kurt bulunduğu yarıktan dışarı çıktı. Müslüman Allah'ın emrini bildi dışına çıktı. Yani bu neymiş? Bir fıstmış. Emri bilip dışına çıkma, uymama. Allah fasıkları ne yapmıyormuş? Evet. Sevmiyormuş. Allah sızkın her türünden bizi uzak kılsın kardeşlerim. Amin. Buradaki Allah'ın sevmediği fısk sürekli, devamlı ve ısrarla fısk işlenir. Yani Müslüman muhakkak günah ne yapabilir, işleyebilir. Siz günah işlemeyecek olsaydınız Allah günah işleyen bir topluluk halk ederdi. Onlar tövbe eder, Allah da onların tövbesini kabul ederdi. Nerede biliyor musunuz? Müslüm kitabı tövbe'de. Evet. Allah hepimize hayır versin. Her türlü fısktan, fasıklıktan bizleri uzak kılsın. Allah fıskı sevmiyor kardeşler. Evet. Fasıkların bir huyuda ne vardır? Allah ne diyor Azze ve Celle? Onlar namaza üşülenerek gelirler. Namazı gösteriş için tıklardır. Allah'ı çok az zikrederler. Yani fasıkların amelleri de neymiş? Çok azmış. Yaptıkları ameller toplum içinde. Kendi nefisleriyle baş başa kaldıklarında aynı toplumdaki hareketleri gibi neymiş? Değil. Şimdi anladınız mı Allah Resulü'nün sözünü? Şeytan tek kişiyle beraberdir. İki kişi de nedir? Nefis. Beridir. Beridir. Yani cemaatten ayrılmayın diyor. Cemaatten kasıt illa sen bana gel değil. Tevhide gel. Tevhidden ne yapma? Ayrılma. ayrılma. Tevhid arkadaşıyla beraber olursan o seni her zaman hayra ne yapar? Götürür. Ama Haşr suresinde bir ayet var. Allah Azze ve Celle diyor ki Rabbim bizleri bu hale getirmesin. Allah'ı unutmuş, Allah'ın da onları kendilerini unutturduğu kimseler gibi sakın olmayın Allah'ı unutmuş, Allah'ın da onları unutmuş kimseler gibi sakın ne yapmayın? Olmayın çünkü onlar yoldan çıkmış kimselerdir diyor. Haşr suresinin 19. ayet-i kerimesinde. Allah unutursa biz nere gideriz kardeşler? Yani Allah'ın gazabına uğrayınca dünyayı, dünyadakilerin hepsini bize verseler, neye yarar ki? Onların kalpleri din diye dinde şüpheye düşmüş, şüpheler onları geri döndürmüştür. Ve Müslümanlar arasında laf taşır, söylentiler çıkar, fesatı yayar, fitne, ihtilaf ve yalanların peşine düşerler. Allah bunları ne yapar? Sevmez. Allah'ı bunlar unutmuşlar. Allah da onları ne yapmış? Ne Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayrılmasın. Allah bizleri iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan samimi insanlardan eylesin kardeşlerim. Bakın aynı şekilde Tevbe suresinin 67. ayetinde Rabbimiz Subhanohu ve Teala diyor ki onlar kötülüğü emreder. İyilikten alıkor, cimriliği emrederler. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar, fasıtların ta kendileridir. Allah bu amellerle de bizleri beri buyursun kardeşlerim. Müminleri ayıplarlar, Allah ve Resul'un emirlerine görünüm ve şekil meselesiyle ne yaparlar? Dalga geçerler. Müminleri ayıplarlar ve Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehirlerini hafife alırlar. Onlardan razı olasınız diye size yemin edecektir. Fakat siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. Ne demek istiyor Allah Azze ve Celle bilir misiniz? Münafıkın suresinde bir ayeti i kerime var. Onların diyor giyinişi sizin hoşunuza gider diyor. Görseniz. Konuşmaları da nedir? Hoşunuza gider diyor. Ama onların içi boş cehennem kütüpleri gibidir diyor. Bir diyor gürültü olsa hep kendi aleyhlerine zannederler. Sanki herkesin işi gücü yok da bundan alınlaşıyor. Onlar cehennem kütüğü gibidir. Ve Allah Azze ve Celle fasıkları, münafıkları hangi ağaca benzetir misiniz? He? Hani dört mevsim yeşilliğini hiç gidermez diyor. Bir yıldırım geldiğinde kökünden bölüp boylu boyunca yere ne yapar? Seriliverir. Ama dört mevsim yeşilliğini ne yapmaz? Hiç bozmaz. Albenliğini. Ama Allah Kur'an'da mümini hangi ağaca benzetir? Korma ağacına. Onun kökü yedi kat yerin derinliklerindedir. Boyu bulut daha erdir. Meyvesi tatepededir. Diyor. Kokusu yoktur ama tadı çok güzeldir, hoştur. Diyor. Allah bizi müminlerden eylesin kardeşlerim. Evet. Allah hayayı ve örtünmeyi sever. Abi sevmediği şeyler Zeneb değil. bile sevdiklerinden bahsedelim. Allah Azze ve Celle hayalıdır, örtücüdür. Hayayı ve örtülmeyi severdir. Ebu Davut naklediyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam iman 60 küsür. Bir hadise göre 70 küsür şubedir. Hayada imandan bir şubedir. O varsa imanda var. O yoksa Demek ki hayayla iman neymiş? Orantılı. Demek ki bizler çok hayalı insanlar olmak zorundayız. Evet. Ve sahabe Allah Resulü ve vesselam'ı tarif ederken nasıl tarif ediyor biliyor musunuz? O diyor 14 yaşındaki bir genç kızdan daha hayalıydı. Diyor. Yani yeni buluğa örmüş bir genç kız düşünün. Kızınızı veya kız kardeşinizi ne kadar kızarır, böyle utanır ondan da hayal diyor. Düşünün. Yani bu kadar güzel tarif. Allah bizi onun yolundan gidenlerden eylesin kardeşler. Ve geçmiş ümmetlerden her peygamberin kendi asabına söylediği bir söz var. Ne diyor? Utanmadıktan sonra diyince ne yapın? Yap. Yapın. Demek ki haya, imanla alakalı haya yoksa artık seni engelleyecek hiçbir şey yok. Evet. Kalpte haya huyunun kuvveti her zaman müminin kalbinin canlılığını gösterir. Yani bir Müslüman utanabiliyorsa bak altını çiziyorum yaptığı hareketten sıkılabiliyorsa, yaptığı hayasızlık kendisini rahatsız edebiliyorsa kendi aralarındaki şakadan bile veya günahları Kendini sıkıyorsa demek ki kalpte hala bir şeyler nedir? Var ve canlılığını gösterir. Ama kalp canlı değilse o da imanın ne kadar azaldığını gösterir. Kalp ne kadar canlıysa hayata o nispetledir. Kardeşlerim fazla uzatmayın, sizleri sıkmayın. Çünkü esniyenler başladı. Benden yüz çevirmeler başladı. Ben de sizden yüz çevireceğim. İnsan da haya üç çeşittir. Allah'tan haya etme, insanlardan haya etme ve insanın kendi nefsinden haya etme. Günahlar kaç türlüydü? Allah'a karşı, kullara karşı ve nefse karşı. Hayayı nasıl tarif ettik? Allah'a karşı, kullara karşı, nefse karşı. Şimdi soruyorum. Bir insan kendi nefsiyle baş başa kaldığında haya edebiliyorsa üçünde de eder mi? Evet. Eder. Bir insan kendi başınayken farklı, toplumda farklıysa Allah'tan haya eder mi? Evet. Etmez. Allah hem kendisine karşı hem toplum içinde hem de nefsiyle baş başa kaldığında hayalı olan ve gizli gizli tenhada, köşede Allah korkusundan gözyaşı dökenlerden eylesinler. Evet. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Allah'tan hakkıyla haya edin. Allah'tan hakkıyla haya edin. Allah'tan hakkıyla haya edin diyor. Allah'tan hakkıyla haya eden kimse başını ve başında bulunan azalarını karnını ve ona doldurduğu şeyleri haramdan koruyan, dünya hayatının zinetini bırakan, ölümü kabirde çürümeyi hatırdan çıkarmayan kimsedirdir. Allah bizleri böylelerinden eylesin. Bu haya insanın hem dininin hem de kendinin canlı olduğunu ne yapar? Gösterir. İnsanlardan haya etmekse onlara eziyet ve açıktan açığa fenalık etmemektir. Hayanın bu kısmı çok önemlidir. Kişinin hem nefsinden hem elinden hem dilinden Müslüman'ın ne yapar? Emin kılınmasını sağlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam unutmayın ki diyor haya her zaman hayır getirir. Hiçbir zaman haya şer getirmezdir. Unutmayın diyor. Ve yine aleyhissalatü vesselam hayanın tamamı hayırdır diyor. Hiçbir zaman şer değil yine aleyhissalatü vesselam utanmıyorsanız dilediğinizi yapın demiştir. Ve yine aleyhissalatü vesselam haya neydi onu süsler. Onun zinetidir demiştir. Evet. Örtünme ile alakalı Allah Azze ve Celle ey oğulları biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size süs kazandıracak bir giyim indirdik takva ile kuşanıp donanmaksa sizin için nedir diyor? En hayırlısıdır. Yani bir insan ne kadar güzel giyinirse giyinsin, takvası yoksa ne işe yarar? Ama bir insan ki Allah Azze ve Celle'den korkan, onun emir ve nehirlerine dikkat eden ama fakirdir, çıplaktır. O nedir Allah imdinde? Daha değerli insandır. Evet Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkeğin avret yerini söylerken ne diyor? Göbekle bu erkeğin erkeğe nedir? Haram olan kısmıdır. Buna Müslümanın her zaman ne yapması? Çok dikkat etmesi gerekir bugün toplumda şortla gezenler var erkeklerde. Nereye kadar şortları? Allah'ın verdiği bir de deniz nimeti var. Erkekler girerken nasıl giriyor? Yani demek ki insanın her yerde hayalı ne yapması? Olması gerekir. Kadınların da kadınların arasında ne yapması? Dikkat etmesi gerekir. Vallahi Hz. Azze ve Celle çok hayal sahibidir kendisinden istekte bulunanı geri çevirmez, örtücüdür. Kabaatları, ayıpları ne yapar? Örter. Allah'tan tövbe edenlerin Allah tövbesini ne yapar? Kabul eder. Evet. Şüphesiz her amelin bir meyvesi vardır. Bu meyve de ağacın cinsinden olur. Kimin ameli Allah'ın sevdiği ve razı olduğu amellerden ise Allah onu ne yapar? sever. Kimin de ameli Allah'ın buğz ettiği sevmediği amellerdense Allah'tan ne yapmaz? Sevmez. Öyleyse herkes ne amel işlediğine kendi karar versin. Benim yaptığımı Allah seviyor mu? Sevmiyor mu? Yani ben söylemeyin. Sen de bana söyleme. Herkes vahyin kantarına çıkıp kendisinden sudur ettiği hareketlere ne yapsın? Bir baksın. Mesele senin Allah'ı sevmen değil. Birakit Allah'ın seni sevmesidir. Ben Allah'ı seviyorum demen önemli değil. Allah senin yaptığı amelleri beğenmesidir. Senden hoşlanmasıdır. Bu senin nedir? Hayrınadır. Çünkü ahirette kurtuluşun ancak Allah'ın seni sevmesiyle mümkündür Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin Allah tarafından buğuz edilen ve akıbeti cehennem olanlardan eylemesin dünyada sevilen ve buğuz edilen kulun elde edeceği semere nedir buna dikkat edenlerden eylesin. Allah'ın kulunu sevmesi mi, yoksa onun kuluna ruh etmesini mi? Sözlerimi yine Allah Resulü Vesselam'ın yaptığı duayla bitirmek istiyorum. Allah'ım senin sevgini, sevdiklerinin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıracak amellerin sevgisini istiyorum. Amin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşveden la ilahe illa ente Estağfurullah ve tuğbili Elhamdülillahi Rabbil Alem Allah öğrendiğimiz doğrularla amel edenlerden